Bismillah, Elhamdülillah, ve Vesselamu Aleyhi Resulillah. Bir kardeşimiz şöyle bir soru sordu. Ölümden çok korkuyorum ve bu korkuyu bir türlü içimden atamıyorum. Ee, ne yapmam gerekiyor? Kıymetli kardeşim, öncelikle şunu ifade edelim ki, ölüm hiçbir kimsenin kaçamayacağı ve hiçbir canlının kaçamayacağı bir gerçektir. Bu hususta Rabbimiz, her nefis ölümü tadacaktır buyurmaktadır Kur'an'da. O halde yaşayan her canlı mutlaka ölümü tadacak, ömrü son bulacak. Bundan kaçabilmemiz mümkün değildir. O halde kardeşlerim bu geçici dünya hayatı bir şekilde son bulacak ve biz ahirete göçeceğiz. Ölümü bir son buluş yani hayatın sonu olarak düşünmemek gerekiyor. Ölüm gerçek hayatımıza yani ebedi hayatımıza açılan bir kapıdır. Bunu böyle düşünmemiz gerekiyor. Eğer ölüm bizi cennete götüren, cennete açılan bir kapı olursa düğün bayram olacaktır. Eğer cehenneme götüren, cehenneme açılan bir kapı olursa bizim için bir cenaze evi gibi bir matem evinin durumu gibi olacaktır. O halde ölümü kendimize bir bayram haline dönüştürebilmemiz için dünya hayatı içerisinde salih ameller işlemeye çalışmalı. Allah'ın emrettiği şekilde hayatımızı şekillendirmeye çalışmalı ve ölümden korkmamalıyız. Bu şekilde bir hayat süren kişi için ölüm adeta bir düğün bayramı olacaktır. Çünkü cennete açılan bir kapıdan e, geçiş yapmış olacaktır. Ama salih amellerden uzak günahkar bir hayat yaşayanların ise ölümden korkmaları ve bu akıbetin kötü bir şekilde e, ömrün tamamlanmış olması, bu akıbetin gerçekleşmiş olması da onun için son derece üzücü bir, korkulacak bir durum olacaktır. O halde korkmayalım kardeşim. Salih amellere sarılalım. Güzel ibadetler, salih ameller. Allah'ın razı olduğu, peygamberin tarif ettiği amelleri işleyerek hayatımızı devam ettirelim. Böyle korku ile ömür geçmez. Saatlerimiz geçmez. O halde kendimize hayatı bunalım haline getirmeyelim. Eğer yine çözüm olmuyorsa bir o halde bir doktora başvurup tedavi yoluna başvuralım. Çünkü bu psikolojik bir sorun da olabilir. Çünkü Allah'a ve ahirete inanan bir insanın e, ölümden korkması mümkün değildir. Elbette e, hepimizin içerisinde bazı korkular olmaktadır. Ölümden hepimiz korkuyoruz. Ancak bu ölçülü seviyede olmalı. Belli bir seviyeden sonrası psikolojik bir bunalım e, haline gelebilir. Yani bunu her zaman kafanıza koruyorsanız bir doktora başvurup tedavi yoluna gitmenizde fayda vardır. Velhamdülillahi Rabbil alemin.